Gezegenin Geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan gazetecimiz Can Uygar Özesmi. Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten boş gezegenin geleceği programınız. Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Kanal İstanbul projesinin ÇED raporu, nihai halini almak üzere çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından halkın görüş ve önerilerinin alınması üzerine askıya çıkarıldı. Türkiye Mimar Mühendis Odalar Birliği İstanbul İl Koordinasyon Kurulu projeye ilişkin görüş ve itirazlar için örnek itiraz dilekçesi ve yönerge hazırladı. Projeye ilişkin görüş ve itirazlar 2 Ocak 2020 tarihine kadar İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'ne dilekçe ile iletilebilecek. TMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu projeye ilişkin itirazın ya da görüş bildiriminin nasıl yapılacağına dair örnek itiraz dilekçesi ve yönerge hazırladı. Dilekçe örneğine TMOB internet sitesi üzerinden ulaşılabilir. Yurttaşlar dilekçelerini İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün Beşiktaş ve Ataşehir'de bulunan binalarına elden faks veya mail yoluyla ve CİMER vasıtasıyla doğrudan Cumhurbaşkanlığına iletebilecek CED raporuna itirazlarını sunanlar arasında ya Kanal ya Karadeniz, Artvin, Rize, Trabzon, Ordu, Samsun, Sinop, Bartın, Zonguldak illeri de var. Rapora itiraz eden kişiler Kanal İstanbul'un sadece İstanbul için değil Karadeniz ekosistemi için de bir yıkım projesi olduğunu söyledi. Yeşil Artvin Derneği ve Karadeniz İsyanı'nda platformlarının çağrısıyla itiraz dilekçeleri hazırlayan Artvin'ler İstanbul'da olduğu gibi uzun kuyruklar oluşturdu. Ankara'da projeye karşı çıkanlarsa Anıt Park Forum'un çağrısıyla dilekçelerini elden teslim etmek için bir araya geldi. Dilekçeler toplu halde Çevre Şehircilik Bakanlığı'na teslim edildi. Bursa Çevre Platformu'ndan yapılan açıklamada ise Bursa'da yaşayanlar Bursa'ya etkilerini de kapsayacak biçimde Kanal İstanbul projesi ÇED raporuna itiraz dilekçelerini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 Hafta sonu ve yarım gün sayılan 31 Aralık ve tatil günü olan 1 Ocak'ta itiraz dilekçeleri teslim edilemeyecek. Kanal İstanbul projesine tepki gösteren kişilerin kullanabileceği bir yol da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi üzerinden görüş bildirmek ancak internet üzerinden yapılan başvurular itiraz değil görüş bildirme olarak değerlendirilecek. change.org taksim kanal İstanbul üzerinden kanala karşı Profesör Doktor Cemal Saydam'ın başlattığı kampanyada kampanyadaydıysa İmzalar 214.000'i geçti ve giderek artıyor. Change.org Taksim Kanal İstanbul. Termik santral atıkları için yeni muafiyetler getirdi. Düzenleme çevre mevzuatı yükümlülüklerini yerine getirmemiş olan santralleri kapsıyor. Atıkların düzenli depolanmasına dair yönetmelikte de değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 26 Aralık 2019 tarihli resmi gazetede yayınlandı yürürlüğe girdi. Yeşil Ekonomi'nin haberine göre yönetmelikle EÜAŞ'a EUH ait Veya özelleştirilmiş termik santrallere ilişkin yönetmelikte bir hüküm var. Düzenlemeye 22. madde olarak eklenen hükümle özelleştirilmiş termik santrallerin 26 Mart 2010 tarihli resmi gazetede yayınlanan aynı yönetmelik kapsamında depolamaları gereken atıklar için uymak zorunda oldukları sınır değerleri belirten madde değiştirilmiş. Ayrıca değişiklikle bu tesislerin kurumsal akademik rapor aldıkları takdirde düzenli depolama tesisi onay belgesi Ve il müdürlüğü onayı gerekmeden düzenli depolama konulu çevre izin lisans başvurusu yapabileceği hükmü getirildi. Yani termik santrallere yine ayrıcalıklar getirilmeye çalışılıyor. Cumhuriyet gazetesi yazarı ve hayvan özgürlüğü aktivisti Zülay Kalkandelen, adalarda görevini yerine getirmedikleri ve atlı fayton uygulaması sürdürerek at katliamına neden oldukları iddiasıyla Çok sayıda devlet görevlisi hakkında Adalar Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Züleyha Kalkan delinin suç duyurusunda şu anda görevde olan Adalar kaymakamı, geçmişte kaymakamlık görevini sürdürenler, Adalar İlçe Tarım ve Orman Müdürü, İstanbul İl Orman Müdürü ve Adalar İlçe Sağlık Müdürü'nün isimleri yer alıyor. Hava kirliliğinin insan sağlığı etkilerini araştıran bir çalışma Kirlilik seviyesinin ruh sağlığı üzerindeki etkilerini ortaya koydu. Araştırmaya göre kirlilik bedensel zararlarının yanında akıl sağlığında olumsuz yönde etkiliyor. Araştırma University College London'dan bir ekibin 16 ülkeden elde ettikleri verilere dayanıyor. Çalışmanın bulguları hava kirliliğine maruz kalmanın depresyon riskini arttırdığını ortaya koyuyor. Ve depresyonun tedavisinde temiz hava almanın önemine dikkat çekiyor. Araştırmacılardan Dr. Isabel Brightweight, kirli havanın insan sağlığını kötü etkilediğinin, kalp ve solunum yolu hastalıklarına davetiye çıkardığının uzun zamandır bilindiğini hatırlatarak burada hava kirliliğinin ruh sağlığımız üzerinde de aynı şekilde ciddi zararları olduğunu gösteriyoruz ve bu da soluduğumuz havanın acilen temizlenmesi gerektiğini altını çiziyor. Açıklamasını yaptı, Dünya Sağlık Örgütü toz ve duman gibi hava kirliliğine yol açan ince partiküllerin metreküp başı 10 mikrogramın altında tutulmasını öneriyor. Araştırmacılarsa küresel kirliliğin metreküp başı 44 mikrogramdan 25'e düşürülmesi halinde dünya çapında depresyona yakalanma riskinin %15 oranında azalabileceğini savunuyor. Çevre Sağlığı Perspektifleri dergisine yayınlanan başka bir çalışmada benzer şekilde hava kirliliği ile intihar arasındaki bağlantıyı ortaya koymuştu. Araştırma intihar oranlarının hava kirliliğinin yüksek olduğu günlerde ölçülebilir şekilde arttığını ileri sürüyordu. Evet, hava kirliliğinden uzak ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan biz, han Uygar Özek Sadece bugünkü değil